1751, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in Mekke fethinde okuduğu hutbe, Evet, Mekke fethedildiğinde Hazreti Peygamber, Beni Bekir kabilesine karşı Beni Huza kabilesi hariç, herkes silahını bıraksın, diyerek ikindi namazına kadar Beni Huza kabilesine silah kullanma izni verdi, ikindi namazından sonra Huzaalılara da, artık silahlarınızı bırakın, dedi, buna rağmen ertesi gün Müzdelife'de, adam birisi, Beni Bekir'e mensup birisiyle karşılaştı ve onu öldürdü, bu haber Resulullah'a geldiğinde, kalkarak, haremde, katilinden başkasını veya cahiliye devrinden kalma bir düşmanlıktan ötürü adam öldüren kimse, Allah'ın en büyük düşmanıdır, dedi, o esnada bir kişi kalkarak, falan adam benim oğlumdur, dedi, Hazreti Peygamber, İslam'da böyle bir iddia yok, cahiliye geleneği tamamen gitmiştir, çocuk kimin yatağında doğarsa onundur, zina eden kişiye de, eslep, Vardır, dedi, ey Allah'ın Rasulü, eslep de nedir, dediler, Hazreti Peygamber, eslep, taşlanmaktır, dedi ve devamla, sabah namazından sonra güneş çıkıncaya kadar artık namaz yok, ikindi namazından sonra güneş batıncaya kadar artık namaz yoktur, kadın, teyzesi veya halası ile birlikte aynı kişinin nikahı altında bulunamaz, dedi.